الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، الحمد لله جبار السماوات والأراضين، قاهر الظالمين، مذل المتكبرين، الذي خلق الإنسان وأعطى اللسان وعلم البيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الحمد لله الذي لا إله إلا هو القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور العلي الكبير له الأسماء الحسنى اللهم نشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم نشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة آتية لا ريب فيها وإنك تبعث من في القبور وعلى كل ذلك قدير اللهم لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك, ير... وإليك يرجع الأمر كله Allahümme لك الحمد على كل nüme ten anamta bıha, alaynafes rai, ou galaniya. Allahümme laka alhamdu, alla nüme ten nüme ten el amni, ou el amani, يا رب imani, ou el والشراب ou el islam. لك الحمد اللهم ya Rabb, اللهم لك الحمد. Allahümme Allahümme Allahümme اللهم إنا نشهد أن محمدا عبدك ورسولك وخليلك وخيرتك وخيرة من خلقك وأكثرهم خشة لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين العاملين الخاشعين وصحبه غر المحجلين الميامين الكرام الذين نتقرب إليك بحبهم يا أرحم الراحمين والتابعين العظام من بعدهم ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وكتابك ونبيك وأصحابه الكرام ومن تبعهم, ومن تبعهم من العظام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Allahümme inna ne'udhu bike min ilmin la yenfah ve min la yakhşah amin amin ya rabbel alemin bugün perşembe 13 aralık 2013 29 muharram 1464 kurabader deyiz. Bugün dersimiz Dersimizin konusu Esmaullahil Hüsne Şerhi. Yani biz iman derslerinde Allah'ın isim sifatlarıyla ilgili altı tane ders yaptık. O dersi bitirdikten sonra uygun gördük ki allah Teala'nın kısaca anlamını vererek isim ve sifatlarının şerhini yaparız o dersi tamamlasın ama bu perşembe günü ayrı bir derstir. O da nedir? İsim sıfatları da ayrı ayrı tuttum. Şimdi bugün biz Esmaullahül Husna dersini yapacağız. Şu anda toparladım. Yani 100 kusur isim toparladık. Aklımıza geldikçe, gördükçe daha toparlarız, daha devam ederiz inşallah. Bu dersler ne kadar sürer önemli değil. Kısa kısa her ismi getireceğiz. Ondan sonra özet şerhini vereceğiz bu ders bittikten sonra Allah'ın ile ilgili bir ders yaparız kaç tane sıfatı var o da yüz kusur olsa onları tek tek söyleriz açıklarız neden çünkü biz isim sıfat tevhidinde gördük ki Allah-u Teala'nın ismini ve sifatını öğrenmek en azim nedir ibadetlerden birsidir. Bir kul, ahiretini gülentiye almak istiyorsa, ahiret sahibini tanıması lazım. Ahiretin sahibi, bu evrenin sahibi, dünyanın sahibi kimdir? Rabbül Alemindir, Allahu Teala'dır. Edir Allahu Teala'yı ne kadar tanısak, o kadar yakın düşeriz ona. Ne kadar korksak o kadar yakın düşeriz ona. Yani. Enteresan bir şey nedir burada? İnsan korktuğu şeyden kaçar. Allah-u Teala bu evrende hariç ondan korksan kaçtığın bir yer yoktur. Ne kadar korksan o kadar korktuğunla yakın düşersin. Bu da sadece Rabbil Alemin için olur. Çünkü her şey onun elindedir. Onun için Allah-u Teala'nın isim, sıfatlarını bilmek ilimlerin ilmidir, yücelerin yücesidir. Neden? Çünkü ilim İlmi bir ilmin sahibiyle değerli artar. İlimi, i̇limin sahibi neyin ilmini biliyorsan o ilim o kadar değerliyse o sahi, ilmin sahibi o kadar değerliyse ilim de o kadar değerlidir. Bu evrende Allah'tan başka değerli bir şey var mı? Her şey onun elindedir. Her şey onunla başlıyor, onunla bitiyor. Onun için isim sifat şeyini uygun gördük. İnşallah dersini yapacağız. Allah-u Subhanehu ve Teala'yı alimler hakkıyla tanıdığı için hakkıyla alimler allah Teala'dan ne yapar? Korkanlar. allah Teala ayette ne diyor? Allah'tan kullarından hakkıyla korkan çimlerdir. He? Alimlerdir. Nasıldır ayet? وَاِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ min عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Alimler korkanlar. Alimle bizim farkımız nedir? O biliyor. Alim nedir? İlmi var. Ne de ilmi var? Bir meselede. Allahu u Teala'yı hakkıyla tanıyor. Biz de hakkıyla tanıyacağız. İsim sifatlarını bildikçe o zaman ne yapacağız? Kendimize düzen vereceğiz. Rabbimiz kimdir? Kime ibadet ediyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Bilmek de yetmiyor. Hayatımıza yansınması lazım. Çünkü allah Subhanehu ve Teala Kur'an içerisinde ne diyor? A'raf surası 108. ayetten. Ve lillahi esmaul husna fad'u biha. Ve lillahi esmaul husna Allah'ın he? Güzel isimleri var. Olardan Allah'ı çağırın. İsteyinizi olardan dileyin. Ne diyeceksin? Ya Rabb ya erhamer rahimin rahmet halıma. Ya gafur ya kerim günahımdan geç. Ya Allah, ya cebbar-ı semavat, ya azizül intikam, düşmanımızdan ne al? İntikamımızı al, ödümüzü al. Bizi ona galip cetir. Bunu diyeceğiz. allah Teala, Kur'an içerisinde diyor. Ama ayetin devamında ne diyor? وَلِلَّهِ, الْأَ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوا بِهَا وَذَرِ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ fi أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ ma كَانُوا Yapmalar. Sen Allah'ı güzel adıyla ve sıfatlarıyla çağır. Adıyla dedin, sıfat otomatik Allah Teala'nın şeyine giriyor. Allahı, Allah bize bu isimleri öğretmiş, bu isimlerden de çağırılır. Yani bir şahıs patronun dedi sene benim beni bu adla çağır. Ben bundan hoşnut oluyorum. Sen onu başka adla çağırsan. Partnerin senden razı olmaz, istediğin şey alamazsın. Fakat kâif Rabbül Alem'in bu dünyayı yaratmış, Allah Teala neden hoşnut olur? Isim, sifatları onu dua edeceğiz, onu çağıracağız. Allah Teala emir ediyor peygamberine, peygamberine emir, kıyamet gününe kadar bütün mümine nedir? Emirdir. Allah'ın güzel isim, sifatlarıyla onu çağır. Yok başka adlardan çağıracağız. Biz Allah'ı çağırırken isim sıfatlarıyla çağırırız. Hatta Allah Teala bizim duamızı kabul etsin. Sonra ne diyor? Başkaları var. Allah Saale'nin isim sıfatlarını çağırır. Yen yani bu meselede şirk koşar. Ne yapar? Allah'ı, Allah, Allah Teala başkalarının hatri için, başkalarının hakkı için beni affet diyar. Yen yani de isim sıfatı değiştirir. Mekke müşrikleri gibi. Lat dediler. Lat neden almış? He? Üzre neden almış? Aziz'den almış. Lat neden almış? İlehten almış. Ve her ismin bir kökeni var. Değiştirilmişler onu. Tehrif etmişler. Onun için biz allah Teala'yı Allah'ın bize öğrettiği kitabında, sünnetinde ve Resulullah'ın uyguladığı isimlerden bizi çağırırız. Bu bir ibadettir. Ne yaparız? Onları bırak ey Muhammed. Allah'ın isimlerini ve sifatlarında ilhad ediyorlar. İlhad nedir? Değiştiriyorlar. Sen Allah'ı Allah'ın seni öğrettiği, sevdiği, hoşnut olduğu isimlerle çağır, çağır o sana isticap eder. Onun için biz Allah-u Teala isimlerini bileceğiz, sıfatlarını bileceğiz. Hatta Allah-u Teala'ya onu ile ibadet eder. Bir de bildir isimlerini, isimlerinin anlamını bileceğiz. Nedir anlamı? Anlamını bilsek ne kadar bilcin olsa o kadar o şeye değer verirsin. Ne kadar bilcin olsa Rabbil Alemin'le isim sıfatlarını hacim olsa o kadar allah Teala'nın azamatı kalbimizde artar. Zirve neredir? Peygamberler gibi, alimler gibi en Allah'tan korkan kullar olacağız. Sonra diğer ayette İsra Suresinde 10. 110. ayette diyor? قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوُدْعُ الرَّحْمَانَ اَيَّمْ ma تَدْعُونَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ Ey Muhammed diyor, de, isterseniz Allah'ı çağırın, isterseniz Rahmani çağırın. allah Teala'nın neyle çağırırsanız, O'nun isim, güzel isimleri var, esma husneleri var, O'nun ilan hepsi O'na delalettir. Allahu Teala'nın isim, isim sıfatları çoktur. Her naksıyla çağırsanız serbestsiniz. Neden allah Teala isim sifatı çoktur? Bir şey azim oldukça ismi çok olur. Bak Araplarda bir adet var. Bir şeyi çok sevseler ona çok isim takarlar. Aslanın, aslan değerli bir hayvandır. Saygılı bir hayvandır. Örnek verilir iyilikte, cücde. Onun için Arap'ta Aslanın yetmiş kusur ismi var. Bir kısmı da Kur'an'da geçiyor. Allahu Teala'nın güzel isimleri çoktur, sayısızdır. Bir kısmını bize öğretmiş, bir kısmını gayiptedir. Kendisine gayiptir. Cennet'te de bir kısmını öğreniriz. Evet. Bunlar Allahu Teala'nın Taha suresinde de Allahu la ilahe illahu لَهُ الْاَسْمَاءُ Allah Allah'tan başka ilah yoktur. Teç ilah, hak ilah, ibadet ona olunacak ilah hak etmiş kimdir? Allah-u Onun da güzel isimleri var. Diyor. İşte esma-ül bu kadar önemlidir. Haşir surasında meşhur her akşam namazından sonra camilerde duyarız. Ne diyor ki? هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَكِمُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ Allah-u Teala'nın güzel isimleri var. Ondan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nedir bizim için? allah Teala elçi göndermiş bize. Ona şeriat paketini, mesajını göndermiştir. Rahmeti gereği bu şeriatı hem Tevri olarak götür. Sözlü olarak anlat. Hem de onu uygula. Örnek olarak görsüler. İnsanların üzerinde hicret kalmasın. Yani hem konuşuyor Resulullah hem canlısını yaşıyor. Artık hicret ne oldu? Kıyamet gününde kullar Allahu Teala'nın şeyine hicreti kalmasın. Üzerine. Demezler bilmedik. Al size hem konuşma hem canlısı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bu sefer? Bu sefer bizi isim sıfatları öğrenmeye, ezberlemeye ne yaptı? Teşvik etti bizi. Ve kendisi de ezberledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarına bakıyoruz kütüb -sütte de en azından yani elimizdeki mevcut olan. Bütün hadis kitaplarında da dualarına bakıyoruz. Bakıyoruz her zaman Allah'ı isim sıfatlarıyla çağırıyor. Hiç demiyor Abbas ambem amcam hakkı için, İbrahim dedem hakkı için hiç bunları demiyor. Ne diyor? Hep Allahu u Teala'nın isimsi var. Hüsnül Müslüm'de var. Bakın dualarında. Dua kitaplarında var. Bakın hep Allahu u Teala'yı çağırıyor. Bir tane de burada ben örnek getirmişim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadiste Buhari Müslüm muttefakun aleyhi çisi hem metninde hem senedinde ittifak etmişler. Yani tavan yapmıştır. Sıhhatte, hadiste. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle buyuruyor. Dur innelillahi 99 ismen 100 e illa vahide. Men ahsaha dakhala'l cenne. Diyor ki Allah Subhanahu Taala'nın 99 dokuz ismi var. Kim onları sayarsa ezbere yani saysa ne olur cennete girer. Nedir bu cennete girer yani? Resulullah derse cennete girer ne demektir? Yani girenti. Türkçesi budur. Girenti aldı. Burada avam bir şeyi yanlış anlıyor. Hatta maalesef kitaplarımıza da bir geçmiş. Ne diyoruz Allah'ın 99 ismi var. Hayır. Haşa. Allah'ın 99 ismi yoktur. Allah'ın ismi sayısızdır. Bir kısmını bize bilindirmiş, bir kısmını peygamberlerine bildirmiş, bir kısmını gaybde kendisine gizlemiştir. Kimse bilmez ondan başka. Bir kısmını da cennette öğreniriz. Bir kısmını da öğrenemeyiz. Ehl-i sünnet böyle inanıyor. Allah'ın isim, sıfatları sayısızdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne diyor? Dokuzan dokuz isimlerin içinden dokuzan dokuz tane var. İsimlerin içinden bu dokuzan dokuz taneni ezberleyen cennete girer. E biz matematiği matematiği de ezberliyoruz, çarpı tablasını da ezberliyoruz. Böyle ezbellemek mi? Hayır. Ezberleyeceksin, anlamını bileceksin. İşte bu dersin gereği budur. Sadece ezbellerin çocuğu ezbelledin, papağan gibi gidiyor. E şimdi bizim çok hafızlarımız var, Kur'an'ın anlamını bilmiyor. Süper hafızdır. Aç sahifeyi filan satır okuyor, okuyor. Sanki bilgisayardır, maşallah. Ama anlamını bilmiyor. Burada ecri var, var. Bu Kur'an'dır, Allah'ın kelamıdır. Ama isim sifatlarda ezbelledin, ecri yüzü ise birden alırsın. Anlamını bildin, cennete gel. Yani yüzde yüz alırız. Onun için isim, sıfatın anlamını bilmemiz lazım. Bu hadisten de ne çıkıyor? Bu çıkıyor. Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? 99 ismi var diyor. Yok da Allah'ın 99 ismi var. İsimlerin arasından diyor. Arapça, edebiyet bütün imamlar bu hadisi Bukhari Müslim'de Nevovidir ee, İbni Hacer'dir vesaire imamlar Bu kitabı şarh eden Bunun üzerine basıyorlar ve bağırıyorlar Anlamı değil ki 919 ismi var İsimlerin içinden 919 tane var Onları ezberleyen Sayan Cennete girer Ben ezberledim Nerede sayacağım bunu güncel hayatımda Geldim rızkımı Talep etmeye razzak ismi aklıma geldi güncel hayatta. Razzak ismi aklıma geldi. Yani razzakın nedir anlamı? Yani rızık. sadece bu evrende Allah halindedir. İstese verir, istese alır. Eydir ben geldim patrona, ya yak çektim, dinimden taviz verdim. Ya yetmesem bra, patron rızkımı keser. Ne oldu biz? Razzak ismini, anlamının içini boşalttık. Hakiki razzak patronu yaptık. Allahu Teala'dan o sıfatı aldık. Noldu? Yaradın mı bize ezberlememiz? Sınıfta kaldık. Yaramadı. Ne zaman yarar? Onu yaşayacağız. Taviz vermeden rızık Allah'ın elindedir, patron sebeptir. Vesaire isimleri ve sıfatları. Onun için Allahu Teala'nın çok ismi var. Delil. İmam Ahmed ve birçok sünnette rivayet olmuştur. Bir hadis Sahih bir hadis. Asıl da orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın çok ismi var. Delalet ediyor. Ama ben hadisi hepsini okuyacağım, şerh edeceğim. Çünkü hadis çok önemlidir. Neden önemlidir? Biz dedik biraz önce Resulullah hatır, hocasının hatırı, amcasının hatırı, he, peygamberlerin hatırıyla allah Teala'yı çağırmazdır. Şafaatini isim sıfatlarla yapardı. Burada da o var. Onun için bu hadisi okuyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duasında derdir. İmam Ahmet'te vesaire sünnetlerde sahih bir senetle rivayet olmuyor. Diyor ki şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ asâbe aheden kattun hemmun velâ hazanun. Diyor ki bir kulu, bir kul kim olursa olsun bir hem hem ve hezen üzüntü ve çeder onu kapsadı. Hayatında bir üzüntü, çeder geldi başımıza. Musibet geldi vesaire. Resulullah diyor bir kulun başına üzüntü, çeder geldi. Fakale bu duayı söyledi. Duayı diyor Resulullah. Allahumma Allahım, Rabbim İnni abduka Ben senin kuluyum, kulunum. Ve ibni abduka ve ibni emetuka Ben senin kulunum, kulunun da oğluyum. Yani babam da senin kulundur. İbni emetuka Analarımız da senin kuludur. Burada ne itiraf ediyor Kulluğu ön plana çıkartıyor. Ben ve babalarım da senin. Yani Hazreti Adem'e kadar gidiyor. Hepimiz bu yer üzerinde. Senin neyiniz? Kulunuz. nasiyeti <gülüyor> biyedika nasiyeti biyedike, nasiye nedir? Burasıdır. Perçin. Perçin. Biyedike. Alimler diyorlar ki, tabipler, tıp alimleri, beynin bu kısmı, he, insanın güncel hayatını çalıştırır. Güncel hayatını çalıştıran, ön taraftadır. Onun için Resulullah diyor, nasiyeti biyedike. He, yani günlük hayatım, devrenişim senin elindedir. İstediğin gibi, Tutarsın çocuğu saçından böyle gel lan buraya gelersin otur. Ha? Aynen böyle. Nasiyeti bi yedika. İstediğin yere götürürsün beni. Mâzim fîye hukmük. Hukmuka. Hükmün bana geçerlidir. levh mahfuzda ne yazmışsan değişilmez. Bu dünya toplansa i̇bn Abbas Abbas'a diyor Resulullah. Bu dünya toplansa sene her Allah yazmamışsa veremez. Bu dünya toplansa şer seni Allah yazmamışsa veremez. Allah yazmasa veremez. Burada ikrardır. اَدْلٍ اَدْلٌ ف۪يكَ قَوَاُكَ Eğer bir şey başıma o kaderinde kaderinde yazılmışsa başıma bir şey musibet gelecek. Yani bir üzüntü gelecek. Yen yani de bir vergi Allah nimeti gelecek üzerime bu adaletinle geliyorsa. Ya yani bu iş yapsan adaletli yaparsın. Eğer nimet ise senin lutfundandır bu eğer nikmetiyse, musibetiyse benim günahımlandır bu. Adalet budur. allah Teala sana zulmetmez. allah Teala diğer ayette ne diyor? Bir musibet geldi kendi elinizin yaptığını. Hul huve min Ayette geçiyor. Anlaşıldı mı? Bak parçalar ne güzel yerinde oturuyor. Sonra doğaya başlıyor. Burada nedir? İkrardır. Çölleri kulluğu ikrar etti. Ondan sonra Allah Teala'nın kaderine inandı. Ondan sonra kaderinde de adaletini ikrar etti. Bak ön söz Allah Teala için. Bunlar hepsi Allah Teala ait isimlerdir, sıfatlardır. Sonra ne diyor? Eseluka. Şimdi soruyorum senin. Sen şimdi bak insan oğlu patrona gelse önce bir ön şey yaparsın, çok iyi insansın. Böyle dersin, ondan sonra ister. Yok gelir patlılığına ister. Onun için bu bu edebi bütün peygamberler öğretmiştir. Biz Rabbil aleminle bu saygıyı aynen büyüklerimize gösterebiliriz. Ama büyüklerimize gösterdiğimiz Allah Teala'nın saygısını yaratanın kulluğa veremezsin. Ama bak bu saygı nereden gelmiş bize? Dinlerde, hatta İslam'dan önce Türklerde, başka kavimlerde bu saygı bakarsın var. Nereden gelmiş? Eski peygamberlerden kalmıştır. Velev ki nispet olmasa o peygamberlere. Yer üzerinde bütün güzel şeyler eski peygamberlerden kalmadı. Bütün kötü ahlaklar şeytandan kalmadı. Bu dünyanın ki imamı var. Bir hazret adam, bir iblis. Hazret adamdan peygamberler türer, şeytandan, iblisten şeytanlar türer, İmamlar türer. Şeytan, şerde imam var, herde imam var. Ne soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Başladı duaya. Bu Resulullah dua ediyor ha. Sanki Resulullah'ı duyuyoruz şimdi. Es'elüke soruyorum senden ya Rabbi. kulli ismin huvelek. Şimdi geldik nereye? Konuyu bağlantısı. Senden soruyorum. kulli ismin huvelek. Senin hangi ismin var ise o isim hatrı için, hakkı için senden soruyorum burada ne yaptı ismi mutlak etti bir kulli sayısını vermedi mutlak etti bu bin de olabilir ki bin de olabilir yüz de olabilir ki yüz de olabilir sınırsızdır buranı böyle anlamamız lazım devam ediyor diyor ki bu isimleri sen, meyte bihi sen bu isimleri mutlak isimleri ki bilmiyoruz ne kadardır. bu isimleri çi sen kendine verdin onun için biz Allah'a isim veremeyiz Allah kendisi kendisine isim vermiş biz onu tekrar ederiz sadece. Yasaktır. Kendimizden Allah-u Teala'ya bir isim vereriz. En büyük günahlardandır çifre kadar götürdü insanı. Yerine göre. Bu isimleri ki sen söyledin. ev عَلَّمْتَهُ أَهَدًا مِنْ خَلْقِكَ Bu isimleri çok isimlerden ki sen kendine söyledin. de kullarından birisine öğrettin. Ben de kullarına öğrettin. Kimdir kulları Resulullah'ın? Hakiki kulları, önder kulları, imam kulları, seçkin kulları? Peygamberlerdir, Resullerdir. Hiç olur mu birden hemen çok salihim, evliyaullahım? Peygamberden de önce olmaz bu. Evliyaullahım, salihim, Allah bana ilham gönderdi. Peygamber değilim. Aklıma geldi, dünyaya geldi, Allah'ın ismi var. Bu olmaz. Bunu kimse yapmamış tarihte. Çin peygamberdir onu Allah vahiy ile gönderir. Vahiy, vahin haricinde uykuydan, rüyaydan bunlar şeytan işidir. Evet, bakın ne güzel gidiyor dua. O anzalttu fi kitabika de, kitablarında indirdin. Kitabuka burada veloçib teçe işarettir, mutlaktır Allah Teala'nın bütün kitablarını. Bütün peygamberlere kitap inmişse o kitaplarda isimleri var Allah Teala'nın. O isimleri indirdin kitaplarında peygamberlerine öyle. Şimdi geliyor. Au ye de istâtherte bihi fi ilmi'l-gayb 'indeka. de kendi gaybta, kendi ha, ilmi gaybta kendinin yanında o isimleri gizli tuttu. İstâtherte yani kendine haskıldı. Has Kimseye bilindirmedin o isim, sıfatlarını. Onun için kim dese 99 isim var allah Teala'nın yanlış yapar. allah Teala azimdir. 99 isim değil. Evet. Burada bitti. Burada ne oldu? İkrar, kulluk, kaza ve kader, Allah'ın isim, sifatını gördünüz mü? Resul ikrar etti. Ondan sonra doğa isimliydi böyle. Doğa konumuz değil bizim ama güzel olarak olasak değil mi? Ne diyor Resulullah? Bakalım Resulullah ne diyor? Biz de aynen duaları yapalım. Asıl da biz Cörevdül üzerimize Resulullah'ın dualarını ezberlememiz lazım. Çünkü namazda, fers namazlarında, secdede dua caizdir. Ama mevsur dual alimler diyorlar. Resulullah'ın yaptığı duaları yapsan secdede olur. Onun haricinde konuşamazsın. Ama nafilede mutlak konuşabilirsin adabında. Hatta kendi dilinde de nafilede de dua edebilirsin. Ama ferzlerde onun için biz ezberlememiz lazım. Fe, e, Resulullah'ın dualarını ezbellesek Allah indinde daha makbul olur. Onun için bakmamız lazım. Ne buyuruyor Resulullah? Bu Allah'a sana ettikten sonra diyor ki En tec'alel Kur'an rabi'a qalbi." Allahu Ekber Resulullah öz ve söz Yani biz bakıyoruz adam ne diyor? Ya Rabbi işte bana buları ver, buları ver, buları ver sayıyor. Resulullah ne diyor? Ayette geçtiği gibi. Rabbena etine fiddunia hasene. Bene dünyada hasene ver. Hasene nedir? Her şeyin en güzelini ver. Bitti. allah Teala bilir kimden bahsediyorsun. İlle ki bir musibetin var o musibeti özel istersin. Onun için en güzel dua nedir? Onun için namazlarda bütün dört mezhep tamını koymuştur. Namazın sonunda. Ey Rabbim, bana dünyada en güzeliğini ver, ahiretten, ahiretin de en güzeliğini ver, o ve ataştan beni kuru. Bu, cami şamil. Hem kapsamlıdır, he, hem de toparlayıcıdır, hem de mâne. Bütün şeyin önünü kesiyor. Onun için biz duada da adabimiz olması lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne verilmiş? Cevâmi'ül kelim Az, öz, söz verilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ne diyor sonra Resulullah? Diyor ki en tez'elel Kur'an rabii kalbi. Kur'ani çerimi benim kalbimin baharı eyle. Ne demektir bu baharıyla? Şimdi baharda insan ne olur? Ha? Neşeli olur, kan çalışır değil mi? Bahar cirdi, savukın kılıfını attık, aktif olursun. Kur'an'ı öyle kalbime eyle, bahar eyle. Yani ben Kur'an'la yaşayayım, Kur'an'la yatayım, Kur'an'la kalkayım anlamıyla Kur'an'la olayım. Kur'an ne demektir? Bir yücü bizim elimizdedir, o bir yücü Rabbil Alem'in elindedir. Kitabullah, Allah konuşmuş onu. Kur'an'ı Allah Teala okumuş, kelamıdır. Onun için bu Allah'ın kelamıdır. Bize en büyük yararlardan birisidir. Kur'an-ı onun için Resulullah diyor kalbi. benim kalbimin bahar bunu. Yani Kur'an benden ayrılmasın. Devam ediyor. Venura, venura Gözkümün aydınlığı ele. Gözkte ne olur? Sıkıntı. Senin başına bir musibet geldi. Bir, bir şeyde sıkıştın. Bir şeyin cevabını vermedin. Neren sıkıştı senin? Gözk. Kalp var orada. Bütün gözkün sıkışı. Sanki dünya yıkılıp altında kaldı. Ama sevinçli olsan kalbin onun benim çözkümün nüyü yap. Yani bütün hayatımın, planımın Kur'an'dan alınsın. Kur'an'dan yaşadın, yer üzerinde cennettesin, yer üzerinde cennete girdin, ahirette cennettesin muhakkak, de var. Sonra ne buyuruyor? Ve celâ'e hüznî. He? He? Cila nedir? Cilalem Ak'tan alınmış. Benim şimdi bu bardağı ben üzeri toz tutmuş, çirlenmiş, bayazdır. El kiri mel kiri olmuş? Bunu bir bezle, deterjanla böyle silsem ne olur? Ben buna cila yaptım. Temizledim. Asıl orijinal bambayazı çıktı. Diyor ki Kur'an'la beni ne yap? He? Kederlerimi, hüznümü cider? Onun için burada ikrardır. Senin bütün sıkıntı kim giderir? Allah'a dönmek giderir. Kur'an nedir? Allah'a dönmektir. Kur'an nedir? Allah'ın emirini uygulamaktır. Onun için sıkıntın oldu, kaçma doktora. Sıkıntın oldu, gitme başka insanlara. Borclu oldun, gitme başka yer varmaya. Ö git, sebep al, doktora da git. İnsanlardan da borc al. He? Ama ama İlk önce Allah'ı her şey Allah'ın elindedir. Burada Malikül Mülkü ismini, sıfatını devreye sok. Ondan sonra Allah diyor bunun cereyi hayatta sebep alacaksın. Sen hastaneye git, ben seni iyileştiririm. Yeter ki sebep al. Allah istese sebepsiz de iyileştirir. Ama o istisnadır. Çünkü bak Allah Teala Resulü Ekrem'i he Mecce'den beyt i e jet hızıyla aldı Burak'la. Oradan da jet hızıyla yedi semaya çıkarttı. Ki indi insanlar bugün de ne kadar ilim teknolojiye ilerlemiş hala aydan o tarafe zor geçe geçemiyorlar. Ki bilmiyoruz geçiyorlar ama kendileri diyorlar biraz uzaya gittik. Yedi, uzay neredir? Bunlar uzayın yüzde belki beşine çıkmamışlar. Birinci sema. Yedi samanın üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Döndü. Meçere yatağı hele ısıdır. Canıyla bedeniyle gitti. Ama bu Rabbil Alemin Resulullah'a hayatın sünneti gereği bıraktı Mekke'den medine üç günde merkeple geçin. Edebilir orada oradan Abu Bakir'den kendisini ziyet götürsün. Bu dünya sebepler dünyasıdır. İntihan öyledir. Sebebi alacaksın, sarılacaksın, Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Şeytan burada nasıl devreye girer? Tevekkülü bozmak için. He? Ya tamam Allah'a tevekkül et ama doktorun da elindedir. Doktora yer var diye beni iyi et. Hemen tevhidü bozdu. İsim sıfatının içini boşalttı. Evet. Sonra ne diyor? Ve <gülüyor> zihâbehemmî Benim çelerimi götürenlerden ile Kur'an'dan oldun. Onun için Hazreti Yusuf Mahpushanede senelerce kaldı. Onun tesellisi neydir? Allah'ın kelamıydır, nübuvvetidir. Allah'tan iyidir. Babası Yakup aleyhisselam oğlunun e, e, şeyini e, e, e, oğlunun e, he? Ya, oğlunu bu kadar özledi, bu kadar ne oldu, hüzünü çekti. Neydi, neydi tesellisi? Ayette diyor ki, ben Allah'tan bildiğimsiz siz bilemezsin. He? Ben dedi bütün haznımı çederimi Allah Teala'ya şikayet ederim. Her şeyim Allah'tır. Onuyla sabretti. Gözünü bile kaybetti ama sonra Allah Teala istese ona neyle verdi? Gözünü neyle gönderdi? Diyebilirdir Yakub Aleyhisselam Allah Teala aç gözünü açılırdı. Sebep gönderdi. Yusuf Aleyhisselam gönderin bu köneyi dedi babamın gözünü Üzüne sürsün gözatsın. İşte benim de Kur'an'la hüznümü gider. Resulullah ne diyor? Bu duayı etti. Ondan sonra ne diyor? Diyor illa, şimdi burada cevap geldi. O senin, sorunun cevabı geldi. Cümlenin evvelinde evet. soru vardır, cevabı geldi. İlla Zeheballahu ve hüznehu ve ebdelehu mekanehu farha faraca Diyor ki bu duayı yapan Hepinize sesleniyorum. İlk önce kendime. Hüznün, çederin var ise. Bak çocuğun olmuyor. Ha? Sıkıntın var. Borcun var. Ee, üzerine bir tane zalim musallat olmuş. Neyin var ise. Ha? Fakirsin. Çoluk çocuğun hasta. Hastanalardasın. Bunu ezberleyin. Bunu dedikten sonra Resulullah diyor. İlla kesin diyor. Allah Teala bütün hemmini, kederini değiş, götürür yerine de ha, onu götürür, yerine de farajını verir. Yani kurtuluşunu, Göster, çıkış, yolu. çıkış yolunu gösterir ve kurtuluşunu gösterir, hemmini, hazenini sevince değiştirir. Ashab-ı dedi ya, dedi kâle, ashab-ı kiram fe ya Resûlallah ela neteallemuhâ fe kâle يَنْبَغِي لِمَنْ سمع سَمِعَهَا اَنْ يَتَعَلَّمَهَا Biz bu dediğini öğrenelim mi? Yani bu, bu dediğin doğayı biz öğrenip yap amel edelim mi? Evet dedi. Bela Arapça'da muhakkak. Yani şübhet kabul etmez. Muhakkak. limen سَمِعَهَا اَنْ يَتَعَلَّمَهَا Sen bunu duydun, öğren, ezbelle bunu neden amel et? Vah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi. Ondan dolayı isim ve meselelerinde bulardan Allahu Teala'ya geliyoruz. Bu kadar önemliyse bunu bilmemiz lazım. Şimdi biz gelelim Esmaullahül Hüsn'e. Ne kadar kaldı dersine? 20 dakika. Esmaullahül Hüsnü'ye gelelim. Esmaullahül Hüsnü Kur'an ve sünnette çoktur, hesapsızdır. Bir kısmının üzerine alimler ittifak etmişler. Bu Allah'ın isimleridir. Tabi sifatlarında da aynı. Bir kısmında da ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş bu Allah'ın ismidir, bir kısmı demiş sifatidir. Bir kısmı demiş yani pardon bu isim değil, bir kısmı demişti. De. Ben bunları toplamakta meşhur olanları aldım. İttifak olan üzerlerini aldım. İttifak olmayan şübher olan oları almadım. Belki zamanımız katsa bir ders yaparız. Hangiler Allah'ın isiminden değil olara tembih ederiz. Yani diyarız, sen filan filan insanlar zannediyor bu Allah'ın ismidir ama ismi değilmiş. Ben racih olanları aldım. Bunları da nereden aldım? Ben Allamecihan değilim. Oturdum ahkam içerisinde sizin başınıza ben aldım topladım. Hayır. Ben şeytandandır. Biz kimiz ki? İlim törpülenmiş önümüzdedir. Biz sadece Allah Teala bize biraz zihin vermiş. Arapçayı biliyoruz. Alimlerin dizinde oturmuşuz. İşi bilmişiz. Biz kitaplardan tahammül etmeyi biliyoruz. O kadar. Bir de gerek yoktur. İlim var. Amel ister. Amel önemlidir arkadaşlar. Bize amel lazım. Onun için biz ben ne yaptım? Selef alimin kitaplarından bunları topladım. Mesela İmam Razi'nin kitabı var, Beyhak'inin kitabı var vs. Bütün alimlerin isim, sıfatlarla ilgili kitapları var. Oralardan topladım, derledim. Bir de yeni müellifler var, yeni. Bazı alimler yazmış, bazı ilim talebeleri yazmış. Oları topladım. Ondan sonra istedim konuya dedim baktım zordur kalktım, alfabeye göre yaptım. Yani yüz kusur topladım. Belki bu arada dersler devam ettikçe de toplayabilirim. Yani alfabeye göre yaptım. Yani önce elifle gelen, sonra bay ile gelen, sonra ee, te ile gelen, Arapçaya göre, onu ile yaptım. Ne kadar isim var elifle başlıyor onu ön plana aldım. Ondan sonra bay aldım. Ve böyle devam edeceğiz. Evet. Şimdi Bismillah deyip birinci isme başlayacağız. Allah'ın güzel isimlerinden birinci ismi. alfabaya göre birinci ismi ve teç ismi ve en önemli ismi Allah-u Teala'nın nedir? Allah. Allah. Bak. Nereden çıkıyor? Hissediyorsun içeriden çıkıyor. Allah. Allah. Allah-u Teala'nın bu ismi alemidir. allah Teala bu isimle bilinmiştir. En büyük isimleridir. Bütün isimler buradan türemiştir. En baş isim Allah'tır. Onun haricinde isimler buradan buna tabidir. Bunun allah Teala en baş isimdir, en alem ismidir. Onu temsil ediyor ve en anlamlı İsmidir. Allahu Teala onun için kitabını, Kur'an-ı Kerim'i bunu ile Kur'an-ı Kerim'de ilk sura nedir? Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Onun başında ne geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah biliyoruz. Bütün ayetler, suralarda, ayetler, suralardan değil. Sadece Fatiha'da suralardandır rajih olan budur. Bismillahirrahmanirrahim birinci ayettir. 3. ayet Elhamdülillah. 3. ayet ve Elhamdülillah Rabbil Alamin. 3. ayet Malikiyü'n-N. ve şeyri gidiyor. 7. ayet. Errahmaner Rahim malikiyün Anlatabildim. 13 Allah Teala kitabını Bismillahirrahle başlamıştır. Ne kadar önemlidir. Ondan sonra bu kelime Allah kelimesi Celle Celaluhu, Kur'an'da 2724 sefer geçiyor. Kur'an içerisinde 2724 sefer lafz celal geçiyor. Allah kelimesi. Evet. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyle hayatını başlattı her şeyde Resulullah ne derdir? Bismillah. Onun için bize de ümmetine de böyle öğretti. Yemek yerken ne diyoruz? Bismillah. Kalkar can, Bismillah. Kapıyı açar can, Bismillah. Girer can? Bismillah. Yatağa girer can? Bismillah. Yatağımızı böyle şey yapıyoruz. Temizliyoruz. Ne diyorlar Türkçe'de? Sirkeliyoruz. Bismillah diyoruz. Cinsel ilişkiye giriyoruz. Bismillah diyoruz. Kurbanı kesiyoruz. Bismillah diyoruz. Hatta kafiri öldürdüğün savaşta Bismillah'ten öldürürsün. Allah'ın adıyla. Çünkü Allah izin vermiş sana bir can alacaksın. Diğer yerde bir can almak bu dünyayı öldürmektir. Bismillah nedir? Alimler diyorlar her şey Allah'ın adıyla Yani Allah'ın emri ilendir. Suyu içiyorum. Bak Bismillah. Bismillah demedim Şeytan benimle işti. Düşmanıma suyumu verdim. Düşmanıma yemeğim verdim. Eve girdim Bismillah demedim. Düşmanıma yuvamı açtım. Hiç görmüş misiniz bir tane kendi düşmanlığı evini atsın buyurun gel desin? Bunu kim yapar? Aklı olmayan yapar. İşte Bismillah demeyen aynen duruma düşer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi Bismillah ile atmıştır. Mektup yazsaydır Bismillah yazardı. Bütün kafirlere mektup yazarken Bismillah ile onun için bir günde adettir. Bir meşrub derçe hiç Bismillah ile başlar. Bir konuşmaya başladın, Bismillah ile başlayabilirsin. Allah'ın adıyla. Her şey bu evrende Bismillah olur. Allah'ın adı diyor, yer üzerinden kalktı, kıyamat kopar. Onun için kıyamattan önce Allah lafzını diyen insan kalmaz. Onların üzerine kıyamat kopar. O kadar önemlidir. Bu yerin ama emniyeti nedir? Allah'tır. Bak Allah kelimesi peygamberlerin arasında bile mesela peygamberden peygamberin arasında insanlar zalalete gitmişler, şirke gitmişler, çifre düşmüşler, Allah kelimesi kalmıştır. Bugün de Yahudiler de kullanıyor Allah kelimesini. Bugün de Hristiyanlar da kullanıyor, her çeşit kullanıyor. Allah kelimesi yer üzerinden kalktı ne olur bu yer hayat biter. Evet Allah Teala bütün isimler bu isme nedir? Çinayettir. Ne dedik ayette? وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُ بِهَا allah Teala'nın güzel, güzel isimleri var, onu ile Allah'ı çağırın. Bak bütün isimlerini Allah-u Teala kim'e mensub etti? Allah'a. Allah'ın allah güzel isimleri var, onu ile çağırın onu. Demek ki الرحمن, الرحيم, الغفور, elkerim bunlar nedir? allah Teala'nın diğer isimleridir. Ana ismi nedir? Allah. Allah kelimesi alimler ihtilaf ettiler. Bir kısmı dediler ismi cemettir. Hiçbir şeyden almamış allah Teala böyle vermiş kendine ismi. Çünkü her ismin anlamı olması şart değil biliyoruz. İnsanlarda da öyledir. Bir kısmı alimler diyorlar Allahu u Alem olan bıdır. Allah ilahtan alınmış. Yani bir şeye o şeye ibadet ediyorsun. Tapıyorsun. Ona ilah değildir. Türkcesi tanrı. He? İngilizcesi God, Türkcesi huva. Farsçası huva. Ama ilah ilahlar çoktur. Hak ilah birdir. O da Allah'tır. Onun için biz tanrı demeriz. Biz Allah deriz. Ha tanrı cümleye göre bazı yerlerde kullanılır. Ama Tanrı seni kurusun ne anlamı var? Seni ilah kurusun. İlahın hakkı var, batılı var. Adını koy ya. Adını koy. allah Teala sevdiki şeyden koy. Sel allah seni kurusun. Değil mi? Adamlar kurta tapıyor. Adamlar güneşe tapıyor. Onlar da Tanrı diyorlar. Adını koy. Onun için Tanrı huva kullanılması uygun değil. Ne kullanacaksın? Allah huve hafiz deme. Allah seni hefz etsin de. Evet. Allah Teala ismi Allah'ın zatına delalettir. Bütün isimler buradan türemiştir. Allah dedim bütün isim sıfatları içine dahildir. Yani bu özel bir isim. Allah dediğin üç tevhid iman dersinde işledik. Rububiyet, uluhiyet isim sıfat tevhidi hepsi içine giriyor. Allah'ın bütün şamayili bu kelimenin altındadır. Bu kelime ismi alemdir. Evet özelliği çoktur. Allah'ın ilk adıdır. En azim adıdır. En malum adıdır. Hiçbir insan Allah'tan bu lafzı kendisine cesaret etmemiş versin. Yer üzerinde. o Ve veremez. Hiç kimse çıkıp diyebilir ben Allah'ım. Bak dedi? Ben sizin Rabbinizim. Demedi ben sizin Allah'ınızı. Diyemez. Bugün de en zındık kaksamını diyemez. Bugün de dünyanın cücü elinde olan bir adam da bunu diyemez. Allah izin vermez. Bu da nedir? Mucizedir. Allah bunu devlet Çünkü bu ismi hastır. Rab diyebilir ben Rabbinizim, ben Tanrınızım diyebilir. Çünkü onun hakkı var, batılı da var. Ama Allah tektir haktır. <gülüyor> onun için kimse bunu tarihte olmamış ve biz olmayan şeyi de haber veririz. İleri haber veririz. Geleceği de haber veririz. Olmaz da. Bize Resulullah öyle anlatmış. Bu da mucizedir. Kimse kendisine Allah ismini veremez. Ben Allah'ım diyemez. Ben Tanrıyım diyebilir. Saktaçar çoktur, deli çoktur, meczup çoktur. Ama kimse diyemez. Deli bile, bugün de hiç gördüğünüz bir deli değilsin ben Allah'ım. Tarihte olmamıştır. En son olarak Allahu Teala'nın bir ismi Azamı var, biliyorsunuz, He? Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem kim Allahu Teala'yı ismi azamla çağırdı muhakkak o şimşek cevap verilir ona. İstedik olur. Racih olanda ehl-i sünnet arasında alimler diyorlar Allah ismi azamdır. Ve hakikaten de bakıyorsun doğrudur. Bir Arabi Resulullah duydu, baktı dua ediyor. Şu anda tam nasıl? Aklında değil. Ente Allahu la ilahe illa ente soruyor. Bir iki cümle dua ediyor. Resulullah diyor bu Allah ismi azamıyla Allah'ı çağırdı. Resulullah ismi azamı biliyor. Ama izin verilmemiş ona ifşa etsin. Neden? Çünkü bize dese ismi azam budur. Ne yaparız? Tedbir elden bırakırız ise sarılırız. Aynen Kadir gecesi gibi. 27 dese bize ne olur? Her 27'de bu günde avam gibi Gülün ederiz, gelecek gün gelip yatarız. Ama ne demiş? On son günün içindedir. Araştırın. On son de ibadet et. Kim çarlıdır? Bizi oylandırıyor mu Rabbil alemin? Hayır. Bizim dehimize bizi yoruyor orada. On gün yorularım ama ebedi kazanırım. İsmi azam da öyledir. Cizlidir. Ama racih olan budur. Bu değil ki birilerim anil leyle kadir gibi avamın durumuna düşelim. İsm-i Azam'ı yakaladın. Ama racih bu kadar kapı açıktır. İştahat edebiliriz. Racih olan budur diyoruz. Sonra aynen şey gibidir. Bak bazı şeyler cizlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Cuma gününde bir saat var. Saat değil, şert değil. Ee, bir saat altmış dakika. Yani bir ara. Bir saat de olabilir. Yarım saat de olabilir. Bir, bir buçuk de olabilir. Bir şey olabilir. O saatte dua mustacaptır. Alimler ihtilaf etmişler. Resulullah cizli koymuş bunu. Neden? Sen Cuma'yı Cuma ne zaman başlar? Sabah namazından imsak vaktinden başlar akşamın güneşin battığına kadar. Bu bu saatte hepsine ibadet edeceksin. Allah'a dua edeceksin. Ama sen o saati bilsen o saatte oturursun işini gücünü koyarsın, dua edersin, o saati yakalanırsın. Taksi alırsın en güzel kadını alırsın, villa alırsın e, o saat. Ama Allah Teala ne diyor? Ha? Araştıracaksın. Alimler yine etmişler. Bir kısmı demiş imam minbere çıkarçam, bir kısmı demiş saira. Doğru olan nedir? Bu cizildir. Evet. Bu da birinci isim Allah'ın güzel isimlerinden en baş ismi nedir? Allah. Ne kadar kaldı? Çinci ismimiz. Elfaba'ya göre El-Ehad Onun yanında da El-Vahid Onu yanına getirdim. Gerçek vavla başlıyorsa da Vahid ama Ehatten Vahid nedir? Birbirinin tamamlayıcısıdır. El-Ehad Nereden alınmış bu? Kur'an'da çok yerde geçiyor. En meşhur bildiğimiz İhlas surasında Kul huvallahu Ehed Sonra bir diğer ayette Ra'd surasında Kul Kulillahü haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar Burada da ne geçiyor? Vahid D. O haliktir ha? vahittir, kahhardır. Bırakın. Burada ne var? İçisi de geçiyor. Ahad 1. Ahad anlamı nedir? He? Tek. Eşi benzeri olmuyor. Ahad Bir kısmı halimler diyorlar lugatca ahad tek, sonra içi, sonra üç böyle olur. Ahad nedir? Tek. Ne ondan önce kimse var, ne ondan sonra kimse olur. Tektir. Ne eşi var, ne dengi var. Ne emsali var, ne misli var. Her şeyde tektir. Vahid nedir? Vahid de birdir. Arabca'da vahid. Bir. Ahad, vahidin mübaleğesidir. Kul huvallahu ahad. Yani imkanı yoktur dengini bulacaksınız. Zaten ihlas surası devam ediyor. Allahu samad lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Yani o kufuvan nedir? Onun dengi, emsali, eşidi, benzeri yoktur. Bu ismi kim hak edebilir? Allah'tan başka hiç kimse. İşte onun için Allah tektir. Eydin nasıl tektir? Rububiyeti, Rab olması. Rab nedir kelimesi dedir biz? Rab kelimesi, yöneticisi, mes'ülü, rızkını vericisi, bu dünyayı kontrol eden, her şey onun elindedir, onun emrindedir. Bunu da nedir allah Teala? Tekdir. Var mı ikinci bu dünyayı yöneten? Var mı Çinci rızık veren, öldüren, dirilten? Tekdir. Üluhuyeti de. Üluhiyet nedir dedik? He? Sadece kul ibadetlerini onu için yapar. Başkası hiç yapabilir misin? Sen hocan için namaz kılabilir misin? Sen hocana dua edebilir misin? Hocan yoktur burada ya hocam benden rızkımı ver diyebilir misin? He? Sen peygambere dua edemezsin. Onun için nedir mesele? Bu da hak ilahtır, tek ilahtır. Hak ilah bir tanedir. Batıl ilahlar çoktur. İsimlerinde de sıfatı ona benzer yoktur. Evet benzer şeyler var. Allah Teala da diyor, peygamber diyor hu raufun rahim, rauftur rahimdir. Rauf Allah'ın adıdır. Rahim Allah'ın. Rauf nedir şefkatli, rahim merhametli. Burada kuldan Allah'ın bazı isimleri, sıfatları birbirine olabilir. Ama bir fark var onu unutmayalım. Biri yaratandır, biri kuldur yaratılmış. Aralarında ne fark var? Bilim mükemmeldir. Biri kulluk merhameti var. Allah mutlak merhamettir. Allah merhameti olrancang adaletlidir, zulmetmez vesaire. İnsan oğlu merhameti olabilir, adaletli de olabilir, zulüm edebilir. de edebilir. Ölçüyle karşılayabilir. Ama Allah Teala nedir? Mutlak adaletlidir. Onun için Allahu Teala her şeyinde tektir. Birdir, eşi yoktur, emsali yoktur. İşte budur ahad. İyidir. Bu ismi güncel hayatımıza nasıl bağlayalım? Nasıl imanımız bir isimden artar? Nasıl imanımız he? bu isimden canlanır? Allahu u Teala'ya hakkıyla kulluk yaparız. Çok basittir. Her şey bunun elindedir. Diyelim. Rububiyet, uluhiyet isim sıfat. İsim sifatı alsak Allah'ın eşi benzeri yoktur. Her şey ona hastır. İçi üluhiyet atsak güncel hayatımıza, bu ehed olduğu için, tek olduğu için tek ilahtır. O zaman şirk koşmam Allah'a. Miskal-i şirk koşmarız. Her şeyi Allah'a yönetiriz. E şirk değil ki ben gidip hocaba tapayım. Put yok, put yoktur. Bugün de şeytan da akıllıdır. Demez kullara gelin puta tapın. Ama bize türbelere taptırıyor. Yen yani hocalara rabite yaptırıyor, taptırıyor. he? Yen ile meselelerden insanları ne yapıyor? Şirk koşturuyor. Ama biz her şeyimizi Allah için yaparız. Niyetimiz Allah içindir. Ben hocam alimdir, evliya Allah'tır olabilir. Ehli sünnette evliya Allah'a inanmak şarttır, imanın şartıdır. Çaramete inanmak imanın şartıdır. Olabilir. Ama bu kulluk vazifesinin içinde evliya Allah ben hocama, istemem hocamdan, evliyaullah hocamdan. Keramet sahibi veliden istemem. Veliyi severim Allah için. Allah'a da diyelim, ben bu senin velini sevdiğim için, senin için sevdiğim için, bu sevgi için, senin için yaptığım amelimden dolayı beni istediğimi ver. Ne oldu? Ben muvahhid oldum. Ahed ismini ortaya koydum. İşte böyleyden üzerimize yansıması lazım. Evet, ahatte budur. Her şeyde onu birleriz. Her şeyi o birdir, eşi benzeri yoktur. Rızkı da o verir, şirk koşmarız. Rızıkta dedik, biz patronun sebeplerine sarılırız. Saat yedide gel, yedide çık geliriz. Bunu yap, onu yap, yaparız. Ama bizim rızkımızı patron vermiyor. Allah onu göndermiş bizim için. Ama nedir? Hayat şartlarının da adabını ihlal etmeriz. Burada tam muvahhid oluruz. Ahad de hayatımıza yansır. Evet bu da ahad sifat. Allah hepimizi ahad sifatını güncel hayatımıza yaşamayı bize nesip etsin. Hakkıyla nesip etsin. Örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ahadi hakkıyla yaşamışsa onu örnek alarak bize ona uymayı nesip eylesin. Evet. Üçüncü ismi de yapalım. O da nedir? El-Evvelu Vel-Ahir. Bu kisi de peş peşe geldiği için bu kisini bir araya aldık. Nedir? allah Teala huve'l-Evvel. Allah ilktir ve Allah sondur. Evvel nedir? İlk. Ahir nedir? En son. Bu da nerede geçiyor? Hadid sırasında 3'te. Huvel <gülüyor> evvelu vel ahiru vel zahiru vel batunu ve huve vahşi ve bahtunu, vahşi ve bahtunu, vahşi ve bahtunu, vahşi ve batındır. O her şeyi bilendir. Her şeyin istisna yoktur. bahtunu, Resulullah ve aleyhi ve sellem Müslümin rivayetinde ne diyor? Allahumma, ey Allahım, ey Rabbim, ey İlhan, entel evvelu sen Resulullah, ilk sen açılıyor. Mesullah muallimdir, Kur'an'ın iç imamıdır tefsirde, Te mufessirdir. Allah Teala diyor seni Kur'an indirdik, onlar, onlar için açıla. Felisâ kablik şeyun sen ilksin senden önce kimse yoktur. Ve ente'l sen en sonsun. Felisâ ba'dak şeyun senden sonra hiç kimse yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ve ente'z zâhiru sen zahirsin. Zahir nedir? Yani her şeyde sen varsın görünüyorsun. Neyle? izinle. Her şeyde Allah'ın nimetini görürüz. Her taşı kaldır Allah'ın Allah'ın azameti var altında. Bu dünyada kimse Allah'tan kaçabilir mi? Allah'ı beğenmiyorsan git kendine bir yer bul, orada yaşa. Allah'ın olmasın. Bulabilir misin? Bulamaz. Feleysa <gülüyor> fawqak şey. Senin üstünde kimse yoktu. sen her şeyin üstündesin. Zahirsin, her şeyin de üstündesin. Ve entel batin. Her gizliyi de sen bilirsin. Her gizliyi, bu evrenin içini, yüzünü, astarını, her şeyi bilirsin. <gülüyor> senden bilen yoktur başkas Her şeyi sen bilirsin. Bir kademede senden bilen yoktur. Yani müdür var, müdür yardımcısı var. Müdür her şeyi bilir, müdür yardımcısı en azından müdürün yüzde dokuzan püf noktasını bilir. Ama allah Teala'nın müdür yardımcısı yoktur. Tektir, ahattir. İşte bu da evvel ve ahir. Evvel nedir? allah Teala bu dünyayı yaratmadan önce hadiste geçtiği gibi allah Teala bu dünyayı yaratmadan önce tekidir bu evrende. Evren bile yok uydur. وَكَانَ عَرْشُوا عَلَى الْمَأْ her şey suyun üzerindeydi. Sonra yedi semayı altı günde yarattı yeri semayı. Ondan sonra kaleme dedi yaz. Ne olup ne olacak kıyamata kadar cennetlikler cennete girene kadar yaz. 13 Allah'tan önce kimse yoktur. Ve entel ahiru sende de sonsun. İşte İsrafil aleyhisselam buk nedir? Şey, sur sura üfler üflediğinde ne olur bu yer evrende kimse kalmaz kim kalır sadece Vecfullah sadece Allah Teala kalır. ayette geçti hocam. Allah Teala diyer ondan sonra kimse yok evrende tek Allah kalır sondur değil mi ha? Allah sondur bak kimse kalmadı Allah Teala diyer nerede bu krallar yer kralları Nerede bu cabbarlar, kendilerini e, tahut sayıyordular, her şeyi gücümüz yeter diyorlardı. Nerede bunlar? Nerede savaş gemileri? Nerede kıtalar arası füzeleri? he her şeye biz hakimiz nerede? Hiç kimse de tık yok evrende. Sadece Rab'li alemin var. Son mu? sondur. İyidir. Bir de allah Teala insanları diriltir, hesabı alır. Cennetlikler cennette, cehennemlikler cehennemde. Demek ki allah Teala son değil. Şeytan gelir diğer bize değil mi? Ama allah Teala sondur. Bu sonluk çimilen devam eder? allah Teala'nın. Kim Allah'ın dostudur, taraftarıdır? Son Allah'ın yanında kalır cennette. Cennette yüz kattır. En üstünde de firdaus var. Kürdos'un da üstünde Rabbimizin Arşimut. Biz Allah adamlarıyız. Muminler inşallah. Orada cennette oluruz. Rabbil Aleminin yanında. Haftada bir de Allah Teala bize ikram eder. Cennete gelir, tecelli eder. Onunla konuşuruz, sohbet ederiz. Ya Rabb bizi bu sohbetten bütün Müslümanları babalarımızı mahrum etmeye ya. Ondan sonra Allah düşmanları Cehennemdedir. Bu da ebedi olarak. Demek ki Allah sondur. Bu kararı kim verdi Rabbil alemin? Ebedi düşmanlarım, ebedi cayır cayır yanacaklar. Allah bizi ve babalarımızı ve torunlarımızı bu cayır cayır ateşten ve bütün Müslümanları kurusun. Onun yanında Allah'ın dostları ebedi olarak cennette nimette yaşıyorlar. keyfi safa sürüyorlar hak ettikler. Neyle hak ettiler? Âmenne. Demek l'n sadece değil. Melekler karşilerken bima kuntum taamelun. Yaptığınız amellerle cennete girersiniz. Amelsiz cennet yoktur. Kapınmayın. İsmail hüsneyi ezbelledin, amele dökmedin cennet yoktur. İşte bu evveldir, bu da ahirdir. Bunu da anladık. Daim baka kimi içindir? Allahu Teala içindir. Allah'ı, Allah kimi onu dost etmiş. Allah istese onlar yanında kalırlar. Demek ki Allah ilk öncedir onları eydir bunu hayata nasıl yansıyacağız? Bunu güncel hayatımıza nasıl yansıyacağız? Güncel hayatımızda kimseden korkmazız Allah'tan başka. Böyle yansıyacağız. Neden? Allah'tan önce kimse yoktur. Benim Rabbim, ben onun yanında oldukça kimse bana zulmedemez, hakkımı alamaz. He? Ben onun yanında oldukça kimse bana tecavüz, taadda daha ne diyorlar? He? Zulmedemez. Çünkü ben Rabbimin yanındayım. O, bu niye? Evvel nedir? Ondan önce kimse yoktur. Ya bu evreni Allah yaratmış. Yani bu şu Allah getirdi başa. Bir de Allah götürdü. Allah istese canını da alırdır. Biz hak etmedikçe Allah düşmanımızın canı nasıl? Çünkü Allah Teala kayide kurmuş orada. Vekane hakkan aleyna nasrul mu'minin. Kim mumindir? biz o vacip tür üzerine zem. Demek ki biz iman seviyesine gelmemişiz. Hakiki mu'min değildir. Allah düşmanımızı başımıza musallat etti. Onun için mumin güncel hayatında Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bu evren Allah'ın elindedir. İlk odur. Neden korkuyorum? Bu evrenin sahibinin yanındaysan ben neden korkuyorum? Ama şeytan gelir seni bıdı bıdı ile ne yapar? Korkutturur. Tedbir elden bırakır. Bir ara tereddüt etsen ani kaybetti. Sonra ne diyor? Allah ahirdir. En sondur. Dedik ki yüz tabaka cennet Rabbil alemin Arşı cennetin üstünde. Ebedi. En son. Ya Allah en sonuysa ben Allah'ın yanında olayım bırak ruhumu da alsalar. Taviz vermeden. Allah'ın yanına gidelim. Taviz versem öldürseler de beni Allah'ın yanına gitmem. Onun için neden korkuyum? İşte güncel hayatımıza böyle yaşayacağız. Her şey Allah'ın halindedir hüküm, hakimiyet, güç, rızık, afiyet, sıhhat, ha? Makam, mevki Allah halindedir. En sonda da Allah halindedir. İstediğini cennete koyar, istediğini ateşe koyar. O zaman ben Allah'ın adamı olacağım. Allah'ın yanında olacağım. Bunu güncel hayatımıza böyle getireceğiz. Evet. Bu da nedir? El-Evvelu ilç ve son olan Allah'tır. Bu Allah'ın güzel ismiyle Allah'a yarvarıyoruz. Ya Rabbim bizi bu isimlerin hürmeti için önce bize bütün isimlerini fıkhını ve onunla amel etmeyi nesip et. Bu amellerimiz de cennete bizi soh Cennete de ikrar ediyoruz bu amellerle giremeyiz senin rahmetin olmasa. Allah bizi hakkıyla isim sıfatlarla da amel edenlerden eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.